Gezegenin Geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğilmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş. Gezegenin Geleceği programınız. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Birleşmiş Milletler tarafından her sene 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu yıl tahrip olmuş arazileri eski sağlığına kavuşturacak restorasyon çalışmalarına odaklanılıyor. Bu önemli günde arazi restorasyon çalışmalarının sadece çölleşme mücadele açısından değil, insanların maruz kaldığı en büyük sorunlardan olan iklim değişikliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından da önemi vurgulanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, restorasyon çalışmaları olmaksızın 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılamayacağını ve insanlığın daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ataç, çölleşme bugün dünya nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı dünya karasal alanının yüzde %42'sini tarım alanlarının %44'ünü ve dünya hayvancılık stokunun %50'sini barındıran kurak bölgelerde arazi tahribatı anlamına giriyor. İdeolojik çeşitlilik kaybına yol açan arazi tahribatı aynı şekilde iklim değişikliği, küresel ısınma gibi birçok büyük sorunun da en önemli nedenlerinden biri. Dünyada her bir dakikada 3.5 futbol sahası orman yok ediliyor her bir dakikada. Her yıl 1 milyon hektar tarım arazisi bozulma uğruyor. Aynı şekilde tarım arazilerinin %23'ü ise verimliliğini kaybetmiş durumda. Bugün üretim ve tüketim anlayışıyla 2030 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak mümkün görünmüyor. Bugün insanların tüketimini karşılamak için 1.6 büyüklüğünde bir dünyanın gerekmesi bunun en açık örneği. Gelecekte kuraklık, su sıkıntısı, gıda kriziyle yüz yüze kalmamak için bugün vakit kaybetmeden... Arazi tahribatının önlenmesi ve ekosistem restorasyonu çalışmalarının başlatılması büyük önem taşıyor demiş Tema Vakfı'ndan Deniz Ataç. Şifalı etkisiyle 7'den 70'e herkesin kullandığı ıhlamur da hasat dönemi başladı. Özellikle soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. Ekonomik açıdan da önemli bir kazanççı ıhlamur. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kilosu 300 liraya kadar çıkan ıhlamur yıllık olarak orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon lira, ülke ekonomisi ise yaklaşık 30 milyon lira katkı veriyor. Geçtiğimiz yıl Mısır'dan Amerika'ya kadar uzanan 39 ülkeye ihraç edilmiş ıhlamur ve 1,5 milyon dolarlık döviz girdisi elde edilmiş bundan. Tıbbi ve aromatik bitkilerden biri ıhlamur ve yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için de OGM çalışmalar yürütüyor. 2021 yılında ürettiği 950 bin ıhlamur fidanının 750 binini toprakla buluşturmuş durumda. Özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden ıhlamur. içerdiği manganez, uçucu yağ, saponin, tanen, C vitamini, steroid gibi maddeler sayesinde soğuk algınlığını ve öksürüğe iyi geliyor. Yatıştırıcı özelliği var. Uykusuzluğa da iyi geliyor. İdrar ve balgam söktürücü etkiye sahip. Ihlamur ayrıca önemli bir süs bitkisi olarak da caddelerde, parklarda yaygın olarak kullanılıyor. Görünüşü biyotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle de şehir içi ve çevresinde uygun türler arasında sayılıyor. Ağacı yumuşak olduğu için de aday heykeltıraşlar ve ağaç oymacıları tarafından da tercih ediliyor. Okyanuslarda düşen oksijen seviyeleri bilim insanlarının daha önce tespit edilmişti. Ancak yeni araştırmalar göllerde de bu durumun olduğunu ve son 40 yılda 3 ila 9 kat daha da hızlı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları oksijen seviyelerinin derin sularda %19, yüzeyde ise %5 düştüğünü buldu. Balıklar, böcekler, kuşlar ve diğer hayvanlar açısından zengin olan... Bu tatlı su habitatları 1970'ten bu yana da vahşi yaşam popülasyonlarının %84'ü oranında düşmesiyle de çok büyük zarar gördü. Küresel ısınma ve kirliliği ek olarak suyun tarım için kullanımı da var. Neci'de yayınlanan çalışmanın bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden Profesör Kevin Rose şunları söyledi: "Tüm karmaşık yaşam oksijene bağlı ve bu nedenle oksijen seviyeleri düştüğünde birçok farklı türün yaşam alanından da an bulursunuz. İncelenen göllerin çoğu Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ılıman bölgelerde ancak daha yüksek enlemlerde ve kutuplara daha yakın veya Afrika'daki tropik göller içinde birkaç kayıt mevcut. Her iki durumda da diğer göllerde olduğu gibi buralarda da oksijenin düştüğü tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın ve sivil toplum örgütlerinin çevre hassasiyetini dikkate alarak Falez ışıklandırma projesini iptal ettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan belediye başkanı, projenin 25 yıldır kentteki belediye başkanları tarafından gerçekleştirmek istendiğini belirtti. Böcek, ilgili kurumlardan alınan izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda uygulamaya geçirilmesini planladıkları projeyi, bir kilometrelik alanda bölgeye canlılık kazandırmak ve falezlerde yaşanan ölümlü kazaların önüne geçmek için hazırladıklarını vurguladı. Çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin eleştirilerini dikkate alınmıştı aldıklarına işaret eden Muhittin Böcek açıklamasında şöyle dedi. Falezlerde doğal yaşama zarar vereceği yönündeki görüşlerin kamuoyunda yarattığı endişe ve eleştiriler üzerine falez ışıklandırma projesini iptal ettik. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan sivil toplum örgütlerine ve kamuoyunun sesine kulak vererek bilime ve tekneye dayalı projelerimizde kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz yorumunu yaptı. Buradaki kritik cümleler halkımızla inatlaşmadan